Eski Arkadaş Yazan Ayhan Boz Seslendiren Sinan Divrik Söyleşinin koyulduğu bir yerde çocuk içeri girdi. 10-11 yaşlarında bir kızdı. Ev sahibine doğru ilerledi. Kulağına bir şeyler söylemeye başladı... Adam konuşmanın uzamasını istemiyor olmalı ki onu kolundan tutup usulca kendinden uzaklaştırırken ''Tamam tamam anlaşıldı.'' dedi. ''Önce amca bir hoş geldin de bakalım. Sen tanımadın mı bu amcayı? Sedat amca benim çok eski arkadaşım. Sen daha küçükken bile arkadaştık biz.'' Kız konağa doğru yürüdü. ''Hoş geldiniz.'' dedi. Öteki onun elini bırakmadı hemen. ''Sen beni tanımadın demek.'' dedi. ''Ama ben seni tanıyorum. İlk gördüğümde daha okula bile gitmiyordun. Şu kadar cıktın.'' ''Demek sen beni unuttun. Biz babanla çok eski arkadaşız. İlkokulu, ortaokulu hep birlikte okuduk. Bak hala da bir aradayız.'' Adam bunları sevecen bir eliyle çocuğun saçlarını okşayarak anlatırken o ilgisiz dinliyordu. Konuk piyanonun üstündeki gümüş çerçeveli renkli fotoğrafa bakarak sordu. ''Piyanoyu sen mi çalıyorsun?'' Başıyla ''Hayır'' diye cevapladı çocuk. Babası aldı sözü. ''Piyano ablasının. Bunun hevesi yok.'' Ablası önceleri pek hevesliydi ama o da arkasını getirmedi. Çocuk babasına bakıyordu. Babası sürdürdü konuşmayı. Bu hiç heveslenmedi. Annesi çok istedi ama olmuyor. Çocuğun içinde olmalı ki. E i̇stemiyorsa üstelememedi. Rahat bırakmadı çocukları. Çocuk onun elinden kurtularak sordu babasına. Baba tamam mı? Alacak mısın? Babası kısa kesti yine. Tamam. Ablana yazarız Londra'dan getirir. En iyisi bu. Nasıl olsa ablan başında gelecek hadi bakalım. ...çocuk dışarı çıktı. ''Büyük İngiltere'de değil mi?'' ''İngiltere'de okuyor.'' ...diye cevapladı arkadaşı. ''Londra'da.'' E ''Bu ülkede çocuk okutmak dert kardeşim.'' ''Liseyi bitirdikten sonra Londra'ya gönderdim.'' ''Bu ikinci yılı.'' ''Burada çocuk okutmak mı?'' <gülüyor> Öteki ne cevap vereceğini kestiremeden... ''Çocuk okutmak güç.'' ...dedi kısaca. Avrupa'da çocuk okutmanın zorunlu olduğunu söyleyebilir miydi? Bu konuda anlaşamazlardı kuşkusuz. Piyanoya baktı. Masanın... Sehpaların üstündeki kocaman kristal vazolara Tabaklara baktı Bir arada büyümüşlerdi Çok iyi arkadaştılar Hep bir aradaydılar bir zamanlar Çok da iyi anlaşırlardı Ama şimdi çok şey değişmişti Piyanolar vardı aralarında Kristaller vardı Avrupa'da çocuk okutmalar vardı Yine de arkadaştılar Son sıralar pek de Çok iyi arkadaştılar Kimse tersini söyleyemezdi bunun Eski arkadaştılar Kocaman bir çocukluk, bir gençlik vardı arkalarında. Hep bir arada geçmiş bir çocukluk. ''Hatırlar mısın?'' dedi ev sahibine. ''Bir gün sokak kapınızın camını kırmıştın. Babandan korktuğun için eve dönemiyordun, bizdeydin. Çok korkardın babandan. Allah rahmet eylesin, çok sert adamdı Tevfik amca. Ben sana ''Korkma babam seni götürür. Baban babamı görünce sana bir şey demez.'' diyordum. Bir yandan da üsteliyordum. ''Gitme bu akşam bizde kal.'' diye. Sonra babam geldi, o aldı götürdü seni. ''Hatırlar mısın? Eve yalnız gitmeye korkmuştun.'' Öteki artık korkulu olmaktan çıkmış bir olay. Şimdi yeniden yaşarken rahat, içten gülüyordu. ''Tabii!'' diye sözünü kesti arkadaşının. ''Hatırlamam mı? Yolda giderken babana yol gösterip duruyordum. Şükrü amca, babama dersiniz ki bilmeden kırmış. Bu işte hiç suçu yok. Bir daha hiç yaramazlık yapmayacak.'' Ne günlermiş onlar. <gülüyor> Baban önden girdi. Babanı güler yüzle karşıladı benimki. içim rahatladı o zaman. Baban durumu açıkladıktan sonra da söz veriyorum Şükrü Bey hiçbir şey yapmayacağım. Senin hatırın için bu seferlik bağışlıyorum dedi. Sonra annem kahve pişirdi. Konuşa konuşa içtiler kahvelerini. Babam da verdiği sözü tuttu. Camın adını ağzına bile almadı. <gülüyor> Arkadaşı onun ağzından aldı sözü. Dün gibi hatırlarım yağmurlu bir gecedi. Babam seni götürürken baba ben de geleyim mi sizinle dedim. Babam senin ne işin var otur oturduğun yerde. Ben Turgut'u bırakır hemen dönerim dedi. Oysa çok geç döndü. Meğer ahbaplığı kızıştırmış bizimkiler. Öyle merak ediyordum ki baban sana ne diyecek diye babam gelene dek pencerenin önünden ayrılmadım. Öteki güleç dalgın dinliyordu. Ne günlermiş onlar dedi yeniden. Baban nasıl sağ değil mi? Sağ ama çok yaşlandı artık. Şekeri var. Gözleri de az görüyor. Bir gün iyi bir gün kötü. Bizler yaşlandık kardeşim. Düşünsene baban kaç yaşındı. Doğru. Onlar yaşlanıyorlardı neredeyse. Ne çabuk geçiyordu yıllar. Sokakta oynadıkları günler daha dün gibiydi. Yılların arkadaşlığı. Eski arkadaşlık bir şeye benzemez. Söyleseydi şimdi. Söyleyebilirdi. Söyleyebilmeliydi. Açabilmeliydi sıkıntısını. Eski arkadaşı Turgut değil miydi o? Az mı yardım etmişlerdi birbirlerine? Yardım isterken hiç çekinmemişlerdi birbirlerinden. Yardım istemek hakları, yardım etmek görevleriydi. Şimdi ne değişmişti ki? Yine iki dosttular. Son sıralar pek görüşmeseler de dosttular yine. Değişen bir şey yoktu ortada. Dostlukta zaman kötüye işlemez. Telefon çaldı. <gülüyor> Ev sahibi kalktı yerinde. Kalkışı acelesiz kendine çok güvenen insanların rahatlığı daha açık söylemek gerekirse küstahlığıyla doluydum. Eski turgut tanımak çok güçlü şimdi. Telefonun bu denli ağırdan alınışı biraz da özellikle yapılıyormuş izlenimi veriyordu. Ama o bu izlenimde yanıldığına inandırmaya çalıştı kendini. Arkadaşı konuşurken öteki salonu gözden geçiriyordu. Tavana kaldırdı başını. Kocaman kristal avize, ışıltılar içinde odayı seyrediyordu. Duvarlarda dolaştırdı gözlerini. Kadife perde, ağır, parıltılı kıvrımlarıyla insanın rahat, serbest davranışını engelliyordu. Kanepenin yan taraflarında duran abajurlar pahalılığın simgeleriydi sanki. Pahalı eşya haykırır pahalılığını. Ama nereden gelir bu izlenim insan asla kesin kes bilemez bunu. Telefon konuşması bir iş sorunuyla ilgiliydi. Oldukça büyük paralar kolaylıkla alınıp veriliyor... Onun anlamını pekiyi bilmediği bir sürü deyim yine anlamadığı tartışmalara yol açıyordu. Arkadaşı odada kimse yokmuşçasına, önünde yüzyıllar varmışçasına rahat uzun konuşuyordu. Yüzünün az önceki rahatlığı gitmiş, işini bilen insanların kuruna sevimsizliği yerleşmişti. Konuşma bitip yerine geçerken "Bizim müdür," dedi. "Benim fabrikanın müdürü. Şirketin yeni ihaleleri için" Hiç anlamadığı konularda uzun uzun anlatıyordu Turgut. Anlamıyorlardı artık birbirlerinin dillerinden. Üstelik bu anlamamanın farkında bile değildi eski dostu. Eskiden her konuda anlaşırlardı. Birbirlerinin dillerinden anlarlardı ikisi de. Şimdi şirketler girmişti araya. Fabrikalar, müdürler, ihaleler, bonolar, çekler, tahviller, krediler, perdeler, avizeler, abajurlar. Birlikte oynarlar. Birlikte okula giderler, birlikte ders çalışırlardı. Turgut tembeldi. Turgut'un annesi isterdi birlikte ders çalışmalarını. Annesi babası okumasını istiyorlardı Turgut'un. Ama okuyamamıştı. Sevmiyordu okulu. Güçlükle almıştı ortaokul diplomasını. Liseden ayrılmıştı sonra da. Turgut'un annesi üst birlikte çalışmaları için. Kendisi sınıfın en iyilerindendi. Yardım ederdi Turgut'a. Arkadaşlığın özünde vardı yardım etmek. Arkadaşlık bu değil miydi zaten? ''Hatırlar mısın Turgut? Bir gün coğrafyadan yazılı oluyorduk. Sen yandaki sırada oturuyordun. Yine kopya istiyordun benden. Ben de ufak bir kağıda cevapları aceleyle yazdım. Öğretmen görmesin diye de mendilimin arasına koydum kağıdı. Fırsatını bulup kağıdı sana vereceğim. Tam o sırada Raif Bey geldi aramıza dikildi. Gitmez bir türlü. Vakit geçiyor sabırsızlanıyorum. Öğretmen de diyemem ya çekil arkadaşıma kopya vereceğim diye. Neyse tam o sırada dershanenin arkalarından bir hapşırık sesi.'' Ama nasıl? Bütün sınıf başladık gülmeye. Raif Bey ne oluyor diye arkaya gitti. Ben sana kağıt uzatacağım diye aceleyle mendili uzatmışım. Kağıt düşmüş aradan. Sen şaşkınlıkla mendili eline aldın, kağıt yok. Beni bir gülme tuttu. Hem gülüyorum hem de kağıdı öğretmen bir yerlerde görecek diye korkumdan aklım çıkıyor. <gülüyor> İkisi de katıla katıla gülüyorlardı. Tamam tamam çok iyi hatırlıyorum. Zil çalınca kavga etmiştik. Gerçekten de kavga etmişlerdi. ''Arkadaşın yardım isteme hakkıdır çünkü. Yardım etmek zorundaydı öteki de. Dostluk, arkadaşlık bu değil midir?'' Şimdi söylese sıkıntısını. ''Bundan olan ne var?'' ''Çekinmesi saçma.'' dese ki telefon çaldı yine. <gülüyor> bu kez arkadaşı gerçekten istemeyerek kalktı yerinden. Çocukluk anılarını en güzel yerlerinden kesiyordu bu telefon zilleri. Hiç rahat bırakmıyorlardı onu. Kendisinin değildi zaman. O sorumsuz çocukluk yıllarını yeniden yaşamak gerçekten güzel şeydi oysa. Telefon konuşması bir araba alımı ile ilgiliydi. İsteksiz katmıştı ama telefonla gelen haberin çarçabucak havasına girdi. Bütün çocukluğunu unutuverdi kolay çocuk. Az önce çocukluğunun tatlı anlarına dalmış çocuk yüzlü adam şimdi para konusunun getirdiği becerikli soğukluğu takılmıştı. Az önceki adam değildi sanki Bir başkasıydı şimdi Tanımak güçtü onu Bu denli kısa sürede bu denli değişmek Perdelere baktı öteki Avizelere baktı Halılara baktı Duvarlardaki resimlerin yaldızlı çerçevelerine baktı Eşyaların hepsi pahalı Hepsi alımlı Hepsi uzak Hepsi yabancıydı Arkadaşının eşyalarıydı hepsi Aralarına bütün bu eşyalar girmişti işte Ev sahibi konuşmasını bitirdikten sonra eski arkadaşı değildi. Bir kopya öyküsünün anısına tatlı tatlı gülmüyordu şimdi. Elini gevşek gevşeken sesinde dolaştırarak dinlemiyordu onu. ''Bizim hanım araba tutturdu.'' diye başladı söze. Arabalar vardı aralarında. Varlıklı yazlık semtlerde villalar vardı. Pahalı apartman katları vardı. Yıllık Avrupa gezileri vardı. İsteksizliğini, kırgınlığını belli etmemeye çalışarak dinliyordu arkadaşını. Öteki anlatıyordu. Her arkadaşının varken onun neden ayrı arabası olmasınmış. Ne diyeceksin? Hem öyle her arabayı da beğenmiyor. Herkes bacak kadar kızına, oğluna dünyanın parasını verip araba alırken kendisi ucuz bir şey istemezmiş. Benim neyim eksik diyor. E hakkı da yok değil. Geçen gün bir arkadaş oğluna lise bitirme armağını son model bir spor araba aldı. E böyle olunca da vay benim neden olmasın. O onu, o onu derken e, haksız mı şimdi? Ne diyebilirdi? Katılamaz diye bu düşüncelere. Katılabilmesinin olanağı var mıydı? Zor iş demekli yetindi. Zor iş diye karşılık verdi arkadaşı. Hanım araba tutturur, oğlan deniz motoru ister. Oho! Uzun uzun para kazanmanın güçlüklerinden, iş hayatının insanı yıpratan girdi çıklısından söz etti. Anlamıyordu anlattıklarını. Çok yabancı olduğu konulardı bunlar. Anlamıyordu iş hayatını. Okumuştu o. Yüksek öğrenim yapmıştı. Hep yabancı kalmıştı bu tür ilişkileri. Evet, bazı konularda anlaşmalarının olanağı yoktu. Seçtikleri yollar tümüyle ayrıydı birbirlerininkinden. Oysa eskiden... Hatırlar mısın? Bir gün okuldan kaçmıştık. Yolda Sadı abiye rastlamaz mıyız? Sadı abi bizi görünce sordu. Okulumuz yok mu sizin? Bu saatte sokakta işiniz ne? İkimiz de birer yalan uydurduk. Ama yutmadı tabii. Arkadaşı bu yeni anıya üşenerek girdi. Ya aksilik, dedi. Epeyce uzaklaşmıştık okuldan. ''Kimse görmez bizi artık'' derken karşımızda Sadı abi. İlkin geç girdiği anı şimdi sarmıştı onu. ''Günlerce zil çaldığında korkudan titremişimdir. Her geleni Sadı abi sanıyordum. Sadı abi gelecek, okuldan kaçtığımızı babama söyleyecek. Babam bir öğrense...'' <gülüyor> İkisi de rahat, mutlu gülüyorlardı. Tehlike çok arkalarda kalmıştı. Ne güzel bir çocukluk vardı arkalarında. Bir sürü olayı yaşamışlardı bir arada. Şimdi de söylese dostuna, anlatsa durumu, sıkıntısını açsa en yakın arkadaşı değil miydi Turgut? Ama şimdi Turgut'tan başka her şey yabancıydı ona. Sırtını rahatça dayamaktan alıkoyan bir şey vardı koltuklardı. Nedenini bilmiyordu ama cigarasını rahatça söndüremiyordu küllüklerde. Bizim evde olsaydı her şeyi rahatça anlatırdım diye geçirdiği içinden. Evet o zaman söyleyebilirdi. Saatine baktı. Vakit oldukça ilerlemişti. Oh, epey olmuş. Ben kalkayım artık, dedi. Otursaydın, konuşuyordun. Biraz daha otursa söyleyebilirdi belki. Ama onun kalkmasıyla ev sahibi de kalkmıştı ya. Dışarı çıkınca ne yana gideceğini bilemedi ilkim. Kafası karışmıştı. Biraz düşününce aşağı doğru yürümek gerektiğini çıkardı. Durak aşağı taraftaydı. Dostça karşılamıştı onu Durgut. Yine bekleyeceğini söylemişti. Kendisi gelemiyorsa işlerinden başını alamadığındandı. Söyleseydi keşke. Bir başlasa getirirdi arkasını. Hem çok bir şey değildi ki istediği. Karısının alacağı arabanın onda biri, yirmide biri bile değildi. Kısa zamanda da ödeyecekti. Çok sıkışmıştı. İnsan eski arkadaşından borç istemekten çekinir mi? Ne vardı bununla çekinecek? Neden bu yürekliliği gösterememişti sanki? Elini boş çevirmezdi nasıl olsa. Eski arkadaşı değil miydi? Öyle dalgın yürüyordu ki arkadan gelen arabanın ışığını fark etmedi. İyice yaklaşınca sürücü klaksona basmak gereği duydu. Telaşla, korkuyla kaldırıma fırladı. Arabanın arkasından öfkeyle bakarken birden söylenmeye başladı. Eski arkadaşmış. Ne arkadaşı be? Ne diye kandırıp duruyorsun kendini sanki? Arkadaşlığı sen diriltmeye çabalayıp durdun ha